İsmi Azam'ın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden üçüncü nükte, Udu'u ile Sebil'i Robbi kebil Hikmeti ayetinin bir nüktesi ve bir İsmi Azam veya İsmi Azam'ın altı nurundan bir nuru olan İsmi Hakemin bir cilvesi Ramazanı şerifte görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak beş noktadan ibaret üçüncü nükte acele olarak yazıldı, müsvedde halinde kaldı. Üçüncü nüktenin birinci noktası, onuncu sözde işaret edildiği gibi, ismi hakemin tecelli ağzamı şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki her sayfasında yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sayfa dercedilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeceği bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sayfeleri, satırları, ta noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, katibini öyle buzuhla gösteriyor ki, o kitabı kainatın müşahedesi kendi vücudundan yüz derece daha ziyade katibinin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Evet, bu kitabı kebirin bir sayfesi zemin yüzüdür. O sayfede nebatat, hayvanat taifeleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlışsız gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sayfenin bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince Manzum kasideler, beraber, birbiri içinde, yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. O satırın bir kelimesi çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime, muntazam, mevzun, süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince edince, hakem-i Zülcelal'in dair manidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her ağaç gibi, o ağaç dahi nakkaşının medihelerini tegannî eden manzum bir kasidedir. Hem güya Hakem-i Zülcelal, zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acib eserlerine binler gözle bakmak istiyor. Hem güya o Sultan-ı o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi küşadı olan baharda, padişahının nazarını arz etmek için, öyle müzeyyen, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki, her bir çiçeğinde, her bir meyvesinde, birbiri içinde çok vecihler ve dillerle, nakkaşının vücuduna ve esmasına şehadet ederler. Mesela, her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var ve o mizan bir intizam içinde ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde ve o tevzin ve tanzim bir zinet ve sanat içinde ve o zinet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince hakemi zulcelale işaretler ediyor ve bu bir kelime olan bu ağaçta bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası, bütün ağacın fihristesini programını taşıyan küçük bir sandukçadır. Ve hakeza, buna kıyasen, kainat kitabının bütün satırları, sayfeleri, böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle yalnız her bir sayfesi değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası Birer mucize hükmüne getirilmiştir ki bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler muaraza edemezler. Evet bu Kur'an-ı Azim-i kainatın her bir ayeti tekviniyesi o ayetin noktaları ve hurufu adedince mucizeler gösterdiklerinden elbette serseri tesadüf kör kuvvet gayesiz mizansız şuursuz tabiat hiçbir cihetle o hakimane, basirane olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar. Eğer karışsaydılar, elbette karışık eseri görünecekti. Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede olunmuyor. Üçüncü nüktenin ikinci noktası. İki meseledir. Birinci mesele. Onuncu sözde beyan edildiği gibi, nihayet kemalde bir cemal. Ve nihayet cemalde bir kemal, elbette kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düsturu umumiye binaendir ki bu kitabı Kebiri kainatın nakkaşı ezelisi bu kainatla ve bu kainatın her bir sayfası ile ve her bir satırı ile hatta harfleri ve noktaları ile kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için en cüzîden en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanları ile cemali kemalini ve kemali cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor. İşte ey gafil insan, bu hakimi, hakemi, hakîmi zulcelalivel cemal sana karşı kendisini her bir mahlûkuyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil, ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen, ne derece hadsiz muzaaf bir cehalet, bir hasaret olduğunu bil, ayıl. İkinci noktanın ikinci meselesi. Bu kainatın sani kadir ve hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan, şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa, o iş karışır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa, o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi, en edna bir vazifedar adam, o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki, hakimiyetin en esaslı hassası, elbette istiklal ve infirattır. Demek intizam vahdeti ve hakimiyet infiradı iktiza eder. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi muavenete muhtaç ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette hakiki bir hakimiyeti mutlaka, bir kadiri i mutlakta bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı intizam bozulacaktı. Halbuki bu kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır ve bir ağacı halk etmek için de kainatı halk edebilir bir kudret gerektir ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir çünkü o onun numunesidir o halde koca kainatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lazım gelir. Bu ise muhalâtın ve bâtıl hayalatın en manasız ve en uzak bir muhalidir. Koca kainatın umum ahval ve keyfiyatını mizan-ı adlinde ve nizam-ı hikmetinde tutan bir kadir-i mutlakın azzini, hatta bir çekirdekte dahi iktiza eden şirk ve küfür ne kadar hadsiz derecede muzaaf bir hilaf, bir hata, bir yalan olduğunu ve tevhid ne derece hatsiz muzaaf bir derecede hak ve hakikat ve doğru olduğunu bil, elhamdülillahi al iman de. Üçüncü nokta: Sani Kadir, ismi hakem ve hakimiyle, bu alem içinde binler muntazam alemleri derci etmiştir. O alemler içinde en ziyade kainattaki hikmetlere medar ve mazhar olan insanı, bir merkez, bir medar hükmünde yaratmış ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydeleri insana bakıyor ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş âlem-i insani'de ekser hikmetler maslahatlar o rızka bakar ve onunla tezahür eder ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ismi hakimin cilvesi parlak bir surette görünüyor ve şuuru insani vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen hakem isminin bir nevi de bir cilvesini tarif ediyor. Mesela tıp fenninden sual olsa bu kainat nedir? Elbette diyecek ki gayet muntazam ve mükemmel bir eczahane-i kübradır. İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. Fenni kimyadan sorulsa bu kürey arz nedir? diyecek Gayet muntazam ve mükemmel bir kimyaha nedir? Fenni makine diyecek, hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. Fennizraat ziraat diyecek, nihayet derecede mahsuldar, her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fenni ticaret diyecek, gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Fenni i Aşe diyecek, gayet muntazam, bütün erzakın envanı cami bir anbardır. Fenni Rızık diyecek, yüzbinler leziz taamlar beraber, kemal intizam ile içinde pişirilen bir matbah-ı Rabbani ve bir kazan-ı Rahmani'dir. Fenni Askeriye diyecek ki, arz bir ordugahtır. Her bahar mevsiminde yeni taht silahı silaha alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş, 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemali intizamla hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan-ı azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor. Ve fenni elektrikten sorulsa elbette diyecek. Bu muhteşem saray kainatın damı gayet intizamlı, mizanlı, hatsiz elektrik lambaları ile tezzin edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki, başta güneş olarak küreye arzdan bin defa büyük o semavi lambalar, mütemadiyen yandıkları halde muvazenelerini bozmuyorlar, patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hadsiz olduğu halde, varidatları ve gaz yağları ve madde-i nereden geliyor? Neden tükenmiyor? Neden yanmak müvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Kozmografyaca, küre-i 1 bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi, kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen hakim i hikmetine, kudretine bak! Subhanallah de. Haşiye, acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için, kozmografyanın sözüne bakılsa, bir milyon küre arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün. Onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadirül Celas'in haşmetine, hikmetine, kudretine, güneşin zerreleri adedince, Subhanallah, Maşaallah, Bârekallah de. Güneşin müddeti ömründe geçen dakikalarının aşiratı adedince, Maşaallah, Bârekallah, La ilaha illahu söyle. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var. Ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kitleli inariyelerin ve gayet çok kanadili nuriyelerin buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İsmi Hakem ve Hakimin Cilve-i ile İntizamla yanmakları devam ediyor ve ha keza. Bunlara kıyasen yüzer fennin her birisinin katî şahadetiyle noksansız bir intizamı ekmel içinde hatsiz hikmetler, maslahatlarla bu kainat tezyin edilmiştir ve o harika ve ihatalı hikmetle mecmu kainata verdiği intizam ve hikmetleri en küçük bir zihyat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasta dercetmiştir. Ve malum ve bedihidir ki, intizam ile gayeleri ve hikmetleri ve faydeleri takip etmek, ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir, başka olamaz. İhtiyarsız, iradesiz, kasıtsız, şuursuz esbab ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz. Demek bu kainatın bütün mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir faili muhtarı, bir sani hakimi bilmemek veya inkar etmek ne kadar acip bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Evet, dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır. Çünkü kainatın mevcudatındaki hatsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde onu görmemek, bilmemek ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki, ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofestayiler, en akıllılarıdır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve halikine inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar, kendilerini de inkar ettiler, hiçbir şey yok diyerek akıldan istifa ederek akıl perdesi altında sair münkirlerin hatsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar. Dördüncü nokta, onuncu sözde işaret edildiği gibi bir saniy hakim. Ve gayet hikmetli bir usta bir sarayın her bir taşında yüzer hikmeti hassasiyetle takip etse sonra o saraya dam yapmayıp boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini hiçbir zihî kabul etmediği ve bir hakîm-i mutlak kemali hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzer batman faydeleri, gayeleri, hikmetleri dikkatle takip ettiği halde Dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek faide, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için, o koca ağacın pek çok masarifini yapmakla, kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak, müsrifane bir sefahet irtikabetmesi hiçbir cihetle imkânı olmadığı gibi. Aynen öyle de, bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile teçhiz eden, hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler ve çiçeklere adedince vazifeler veren bir sani hakîm kıyameti getirmemekle ve haşrı yapmamakla bütün hadd hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi o kadir-i mutlakın kemale kudretine azîmu't-mutlak verdiği gibi o Hakim-i Mutlak'ın kemale hikmetine hadsiz abesiyet ve faydesizliği ve o Rahimi Mutlak'ın cemali rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o Adili Mutlak'ın kemale adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir. Adeta kainatta herkese görünen hikmet, rahmet, adaleti inkar etmektir. Bu ise en acip bir muhaldir ki hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Ehli dalalet gelsin, baksın, gireceği ve düşündüğü kendi kabri gibi, kendi dalaletinde ne derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Beşinci nokta, iki meseledir. Birinci mesele, Sani Zülcelal, ismi hakimin muktezasiyle her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli hemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur. İsraf ise ismi hakimin zıttı olduğu gibi iktisat onun lazımıdır ve düsturu esasıdır. Ey iktisatsız israflı insan. Bütün kainatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından ne kadar hilaf-ı hakikat hareket ettiğini bil. Kulû veşrabû ve la tusrifû ayeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini anla. İkinci mesele İsmi Hakem ve Hakîm bedâhet derecesinde Rasul i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm'ın risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Evet, Madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister ve gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir aine iktiza eder ve gayet kemalde bir sanat teşhirci bir dellal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitabı Kebir İkainat'ın muhatabı olan nevi insan içinde elbette bir rehberi ekmel, bir muallimi ekber bulunacak ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek. Belki kainatın hilkatindeki maksat-ı rabbaniyenin zuhuruna, belki husulüne vesile olacak ve umum kainatta halik tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği kemal-i sanatını, cemali esmasını bildirecek, aynadarlık edecek ve o halük bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zîşûr mahluklarından mukabele istediğinden, o zîşûrların namına birisi, o geniş tezahürat rububiyete karşı, geniş bir rubudiyet ile mukabele edip, ber ve bahri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir velveley teşhir ve takdis ile, o zîşûrların nazarını, o sanatların sâniyine çevirecek, ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azim'u o sani hakemi hakimin makasıdı ı ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır zaruridir ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan müşahede Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dır. Öyleyse güneş ziyayı, ziya gündüzü istilzam ettiği derecede kainattaki hikmetler Risalet-i Ahmediyeyi Aleyhissalatu Vesselam istilzam eder. Evet, nasıl ki ismi Hakem ve Hakimin cilve-i ile, Azami derecede risaleti Ahmediyeyi iktiza ediyor. Öyle de Esma-i Hüsnadan Allah Rahman, Rahim vedud, Münim, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla azami derecede ve mertebeyi kat'iyette risaleti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam istilzam ederler. Mesela İsmi Rahman'ın cilvesi olan Rahmeti Vasia o Rahmeten lil Alemin ile tezahür eder ve İsmi Vedud'un cilvesi olan Tahabbubu İlahi ve Taarufu Rabbani o Habibi Rabbul Alemin ile netice verir, mukabele görür ve İsmi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller yani Cemali Zat, Cemali Esma, Cemali Sanat, Cemali Masnuat dahi o Ayn-i görülür, gösterilir ve ha rububiyet ve saltanatı uluhiyetin cilveleri dahi o dellalı saltanat rububiyet olan zat-ı ahmediyye'nin bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza bu misaller gibi ekser esma-i her biri risaleti Ahmediye'ye birer parlak bürhandır. El hasıl madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor Elbette kainatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sıfatları, hayatları, rabutaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhud hakikatlar hiçbir cihetle inkar edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan zatı vacibül vücut, hakim, kerim, rahim, cemil, hakem, adil dahi hiçbir cihetle inkar edilmez ve inkarı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar zuhurları, belki medar kemalleri, belki medar tahakkukları olan Rehber-i Ekber, Muallim-i Ekmel ve Dellal-ı Azam ve Tılsım-ı Kainatın Keşşafı ve Aine-i Samedani ve Habibi Rahmani olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın risaleti hiçbir cihetle inkar edilmez. Alemi Hakikat'ın ve hakikat-ı kainatın ziyaları gibi bunun risaleti dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام بعدد عشرات الأيام وذرات الأناام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.